Metropolitika Kent ve kentilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman oh, oh, oh, oh, tutabiliyordum hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Çok ya, kolay kolay maddeler, elektrikçiler Energin blir det först och sevgili Açık Radyo dinleyenleri bugün birlikte Aysin ile birlikte 19-26 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşen Mekanlar Atölyesi'ni konuşacağız. ARKE e, projesi kapsamında gerçekleşen Mekanlar Atölyesi'ni konuşacağız. E, da e, bu atölyede çok çok güzel bir eğitim verdi. E, birlikte neler yaptıklarını çok merak ediyoruz. E, onun hakkında biraz konuşacağız ama öncelikle e, aslında ARKE e, projesi, ARKE nedir den de belki çok kısa bir bahsetmek gerekebilir e, bilmeyenler için. Arki projesi nedir diye. E, Arki projesi 2014 yılında aslında bir araya gelmiş bir öğrenci topluluğu. E, o günden bu yana da her yaz e, Şirince derer. Şirince'de bir araya gelip çeşitli akademik konularda yoğun çalışma içeren yaz okulları düzenliyor ARKE. Aslında amaçları Türkiye'de biraz bizim de bulmakta güçlük çektiğimiz serbest düşünce ortamı, düşünce üretme, akademik derinleşme ve sosyalleşmeyi birlikte düşünerek sağlamak. ARKE'nin projeleri içinde felsefe, siyaset, ekonomi, tarih, bilgisayar felsefesi, yapay zeka, hukuk, estetik, edebiyat, biat gibi birçok konuya aslında el atıyorlar. Ee, ve bunları da biraz belki de o üniversitelerin amfilerin biraz daha böyle kapalı ortamından daha ferah ortamlarda, bahçelerde eğitim kalitesini en yüksekte tutmayı hedefleyerek gerçekleştiriyorlar. Ee, aslında amaçları gene e, Türkiye'deki biraz belki de eğitim kalitesinden duyduğumuz e, memnuniyetsizlik de diye dile getiriyor arkayı kurmaya iten e, öğrenciler. E, bu projede farklı eğitim metotları deniliyor, yaratıcı daha çok çok önem veriliyor. E, konuyla ilgili uzman ve meraklılar bir araya gelip e, gerçekten e, açık bir tartışma zemini hazırlıyorlar. E, ve gerçekten e, anlamlı, içi dolu, e, hem öğrenene hem öğretene, eğitmene çok zevk veren, ufuk açan, e, tartışmalar e, üreten e, bir kolektif aslında düşünme, yaratma mekanı. Arke, ee, sevgili Ayşım, sen ne söylemek istersin ee, ilk başta hem mekanlar oteli sen düzenlediniz ee, Murat Güvenç e, Ferda Keskin evet sen e, bu mekanlar oteli aslında belki de çıkış hikayesi arka planını biraz bize anlatır mısın? Tabii zevkle e, sevgili deniz. E, Bu arada merhaba dinleyicilerimize de, Metropolitika dinleyicilerine. Ve bir süredir ben uzaklarda kaldım. <gülüyor> Çünkü Şirince'de bayağı yoğun bir program sürdürdük. Dediğim gibi 16 19-26 Ağustos arasındaydı. Biz aslında tiyatro medresesinde gerçekleştirdik atölyelerimizi de. Arke'nin kendi kampüsü olduğu gibi tiyatro medresesini de kullanıyor kampüs olarak. Aslında senin de evet. katılmanın... <gülüyor> uyuyorduk gireceksin eye umarım umarım ee, bir de bir olacaktı ama e, bu sefer felsefe e, şehir planlama ve Kent Antropolojisi ve de sinema <Gülüyor> üzerinden oluşturduğumuz bir mekan atölyesiydi. Ne demek hani mekan? Çünkü genelde aslında hani böyle atölyeleri mimarlık bölümleri ya da şehir planlama bölümleri düzenliyor ama bu aslında bir şehir planlama ya da mimarlık atölyesinden daha farklı bir atölye, bir yaratım atölyesiydi. Daha çok sinema projeleri E, çıktı zaten. E, mekan nedir diye başladık. Çok aslında çok temel sorularla da başladık. E, Murat Glenç e, başladı mekan nedir diye anlatmaya ve e, bize hakikaten harculade e, mekanlarla ilgili yepyeni boyutlar e, açtı. E, mekanlar e, mekan nedir? E, mekanların insanlar mekanlar insan Nar tarafından nasıl oluşturulur? Daha doğrusu güç ilişkileri mekanları nasıl oluşturur? Mekanlar bizleri nasıl oluşturur ve şekillendirir? Yerler nasıl mekan haline gelir? Ben başladık Murat Güvenç'le birlikte. Daha sonrasında mekanlar nasıl temsil edilir? Ve bu temsiller bizim mekan algılarımızı nasıl şekillendirir sorularıyla devam ettik. Murat Güvenci'nin bu mekan temsilleri üzerine verdiği konuşmayla biz açtık atölyeyi. O Bütün atölye içinde, bir haftalık atölye içinde bir e, arka planı oluşturdu aslında. Bütün projeleri biz bu şey üzerinden e, yürüttük. E, mekanın temsilleri üzerinden e, yaptığı kategoriler bizim için hakikaten çok iyiydi. E, Newton'dan e, başladı. Newton'un nasıl absolut mutlak a, olarak mekanı e, temsil ettiği ve Leibniz'in, nasıl görevli olarak, relational olarak e, mekanı temsil ettiği ve bu iki eksenin kesişmesinin nasıl farklı mekan temsillerini bize açtığından e, bahsetti. E, bir yandan işte e, haritalar diye düşünebiliriz, atlaslar diye düşünebiliriz. Hala daha kullandığımız böyle hani mutlak temsiller var ama gitgide daha da fazlasıyla biz e, milyonlarca ilişki e, içinde ve bu ilişkilerin oluşturduğu Farklı güç dinamiklerinin e, yarattığı mekanları e, daha da fazlasıyla konuşuyoruz bugün. Bu da Leibniz'in e, temsil ettiği bir mekan anlayışı. E, biz buradan e, başladık e, ilk atölyeye. Daha sonra e, Ferda Keskin e, Ferda Keskin ise e, farklı dönemlerde mekanın nasıl temsil edildiğini anlattı. E, Üç farklı iktidar modelinin nasıl mekanı kurduğunu e, ve kullandığını e, anlattı bize. E, i̇lk başta aslında e, şey Last Meninas e, tablosu yani bilgi ve iktidar archaeology of knowledge Foucault'un o muazzam e, archaeology of Knowledge'ın başlangıcında anlattığı temsil ilişkileri gene mekanı nasıl temsil ederiz e, üzerine olan o temsil ilişkilerini anlattı. Daha sonra da e, işte e, hükümranlık disiplin ve yönetimsellik iktidar modellerinin farklı dönemlerde ve hala daha devam eden şekilde mekanları nasıl şekillendirmiş olduğunu ve bu mekanlarda nasıl ilişkiler geliştirdiğimizi anlattı. Ben de bu bizim programımızda da uzun uzun diye konuştuğumuz flanörlük ve flanörlük üzerinden nasıl mekanda bakarız, buradan Bir metodoloji çıkartabilir miyiz? Bunları tartışarak başladım. Modern birey ve mekan ilişkilerini anlattım. 19. yüzyılda işte Charles Baudelaire'in bir karakteri üzerinden başlamış olan bu flanörlük temsili bugün bambaşka şekillerde gördüğümüz flanörlük, flanözlük temsillerine kadar geldi. Nasıl yapıldı? O dönemde Baudelaire, daha da sonrasında Walter Benjamin'in bunu e, teorize etmesiyle nasıl e, enteresan e, 19. yüzyıl Paris'i üzerinden e, kentin e, bir karakter tarafından nasıl temsil edildiğini çalıştıktan sonra günümüzde enteresan gene farklı e, flanözlük, flanörlük tartışmalarına geldik. E, burada benim için hani en herhalde e, güzel olan ilk defa ben flanörlüğü, flanözlüğü Bu kadar e, görsel bir şekilde e, öğrencilerle ya da böyle bir sosyal ortamda e, tartışma konuşma e, fırsatı da buldum. Burada benim için herhalde en e, hani benim beni de e, yeniden e, böyle flanörlük flanörlük konusunda yeniden e, heyecanlandıran daha önce... E, konuşmadığım daha önce bilmediğim kısımlara girmek oldu. Bunlardan belki de en hoşu Loren Elkin'in kitabında bahsedilen 1830'larda olan kadın fotoğrafçıların gözünden <gülüyor> kentin temsili. Marianne Breslauer, Laura Albenjilo, Germain Cru. bu genelde de Berlin üzerinde çalışmış. Paris'te olduğu gibi Berlin menşeli fotoğrafçılar. Hatta bir tanesi Walter Benjamin'in yakın arkadaşı. Bu ünlü pasajlar kitabını bilirsiniz Walter Benjamin'in. Bu pasajların arasında 19. yüzyılda yapılmış ancak Benyamin'in zamanına geldiğinde artık yıkılmaya başlamış, çok daha yıkılmaya başlamış olan pasajların arasında Benyamin'le dolaşmış bir karakter Cöme'nin kurul. Bir de e, harikulade bir Benyamin portresi çekmiş. Fotoğrafı çekmiş bir fotoğrafçı. Şimdi bu kadın fotoğrafçıların şehri nasıl yansıttığı da hakikaten bizim programda uzun uzun diye konuştuğumuz gibi kadınların nasıl farklı bakış açıları olduğunu, kenti nasıl temsil ederken daha bambaşka açılardan orayı gösterdiklerini bir örnek. Ya yani biz genelde edebiyattan konuşmuştuk, filmlerden konuşmuştuk. İşte Agnes Varda'nın işte özellikle Cléo 5'ten 7'ye e, filmini falan konuşmuştuk ama fotoğrafçılar e, çok fazla konuşmadığımız, radyoda da konuşmadığımız bir alandı. Kadın fotoğrafçılar 1930'larda bu e, kadın fotoğrafçıların siyah beyaz kent temsilleri Bambaşka boyutlar açıyor. Yani mesela ben işte atölyede gösterdiğimde bu fotoğrafları daha ben söylemeden hemen öğrencilerin fark ettiği bir şey. E, karışmıyorlar kente. Daha uzaktan yani özellikle insan temsilleri uzaktan, e, yukarıdan <gülüyor> e, ve Böyle insanlar küçücük küçücük gözüküyor. Çünkü işte bizim programlarda da uzun uzadıya konuştuğumuz gibi kadınların kentin içinde, insanların içinde temsil ederek, yani bir fotoğraf makinesiyle bile dolaşsalar onun arkasında olsalar bile, makinenin arkasında olsalar bile hemen görünüp tepki aldıkları için daha çok uzakta yukarıda kendi, kendi mekanlarının içinden kenti temsil etmeyi seçmişler. Mesela bu benim için hakikaten çok önemli Benli bir bulguydu. Tam o filan özlüğün neden hani filan örlükten de farklı olarak çalışılması ve önlem hakkında bana çok güzel ipuçları verdi. Harika söylüyorsun, kesinlikle öyle. Çünkü bir anlamda e, ben de o fotoğraflara göz atmıştım. E, senle birlikte o program falan öyle kulanıcı programını yaparken Erkin'in e, kitabına yerleştirdiği fotoğraflara e, aslında şunu da söylüyor. Galiba o fotoğraflar bize e, kentin dışında durmaya itilmiş ya da mecburi sebeplerle onu tercih etmiş ama aslında mekandan dolayı da bakıyor. Yani o kadın fotoğrafçının gözü mekandan dolayı bakarken sanki alternatif bir bakış açısı da geliştiriyor. O doğrusal zaman üzerinden, o hegemonik zaman üzerinden Benjamin'in e, kuramsallaştırdığı ilerlemeci doğrusal zaman, zamanda çok güzel büküyor aslında. Yani yukarıdan bakmasıyla da aslında büküyor. Ve sanki yepyeni bir kent, yepyeni bir mekan e, önümüze koyuyor, keşfediyor değil mi? Ben bunları, bunu da yani bir anda hem e, mekanın ya da kentin dışına itilen bir planöz var. Ama bir yandan da aslında o dışa itilmiştik. E, muhteşem şekilde geri dönüyor da diyebilir miyim? Fotoğraflarda. kesinlikle e, diyebiliriz e, bambaşka bir e, yani bir de bu fotoğrafların hani kentle olan ilişkisinin ötesinde kadınları çektiği böyle portreler var bu ikisini birlikte gördüğümüz zaman yani bu portreleri nedense hiç dışa, dış mekanda Çok az var yani az var çok az var ee, ama birlikte koyduğunuz zaman yani sanki böyle onu onları görmediği yani kadınların onları onu fotoğrafçının fark etmediği noktalardan e, çekmiş kadınlara bir iki tane öyle e, <gülüyor> böyle eksepsiyon var e, ama stüdyoda çektiği o yakın plan kadın fotoğrafları yüzleriyle kendi temsillerini bir arada e, gördüğünüz zaman başka bir hani O dönemle ilgili hatta bugünün kent yaşamı, bugün kadın varoluşuyla ilgili o kadar çok şey söylüyor ki. Yani bu fotoğraflar belki de uzun uzun çalışılması gereken fotoğraflar. Bu benim için hani bu atölye sayesinde keşfettiğim yepyeni bir alan oldu. Atölyede bir de bir film seyrettik. Falling Down. Aklı filmi seyrettik. 1993 yapımı bu film aslında bayağı eski bir film. Joel Schumacher'in e, bir filmi. E, Los Angeles'ta geçiyor. Atölyede e, Los Angeles'ta çalışacağımızı söylemiştik ve bu film e, dolayısıyla Los Angeles'ı Konuştuk. E, filmin konusu şöyle, e, devlet ve büyük bir şirket ortaklığında kurulmuş bir savunma sanayi şirketinde mühendis olarak çalışan, işini kaybetmiş William Foster, şiddet eylemi yüzünden karısı tarafından hukuki yollarla evinden uzaklaştırılmıştır. Filmin açılış sahnesinde Foster'ı otobandaki yol yapımı üzerinde, yüzünden sıkışan trafikte sıcaktan bunalarak arabasında terler içinde görürüz ve e, burada halkulade bir... E, Kurgu sekansı var. Bu kurgu sekansını da Joel Schumacher e, Fellini'nin 8,5 filminden onun girişinden birebir almış neredeyse. Ama öyle bir uyarlamış ki e, Los Angeles'ta bir otobanda trafik sıkışıklığını e, Michael Douglas'ın da harika oyunculuğuyla mükemmel e, hissediyoruz. Ve burada hiçbir e, neredeyse konuşma duymadan bütün e, Los Angeles'taki... E, kontroversiyal bütün enteresan çelişkileri Amerikan toplumundaki bir sürü çatışmaları bir sekanstan e, görüp e, filmin devamında anlayacağımız detayların küçük küçük küçük verilmesiyle bütün filmin atmosferinin nasıl çizildiğini fark ediyoruz e, mesela e, arabanın e, plakası defense <gülüyor> <gülüyor> o mesela beni beni çok etkiledi e, çünkü e, Çok da bildiğiniz bir şey değil. Kaliforniya aslında e, endüstriyel askeri e, yapılanmanın en önemli e, mekanlarından bir tanesi. Ancak bu e, üretim e, alanı, üretim sektörü, e, endüstriyel sektör e, üretim kısmını Artık e, yurt dışına taşıdıkça, hmm. Çin'e veya başka yerlere taşıdıkça buradaki mühendisler, buradaki işçiler işlerini kaybetmeye başlıyorlar. Kaliforniya e, gitgide işte e, Hollywood'un e, daha çok ağırlıkta olduğu ya da dijital teknolojilerin ya da bilgi üretiminin mekanı olmaya başlarken e, buradaki mühendisler, üretim yapan e, sektörler e, gitgide işlerini kaybediyorlar ve bu filmde aslında bu, bu dönemi, Bu insanları Michael Douglas'ın William Foster karakteri üzerinden Joel Schumacher özellikle beyaz yakalıların nasıl bu endüstrileşmenin bitişi ve Fordizmin bitişi ve yeni endüstrilerin başlangıcında yani bilişim endüstrisinin özellikle görsel endüstrinin başlangıcında neler yaşadığını çok güzel anlatmış. Hem Los Angeles'teki problemleri yaşıyoruz, görüyoruz. Hem de toplumda olan biteni ve kentteki düzenlemelerin bu beyaz Amerikalı orta sınıf bireyler üzerindeki etkilerini görüyoruz. Los Angeles'ı işte gitmiş olanlar kendi deneyimlerinden ya da filmlerden her tarafa hızla ulaşılabilen güneşli otobanların olduğu, palmiyelerin olduğu, işte geniş sahil şeritlerin olduğu bir kent Olarak biz biliriz ama tam da bu kentte trafikte sıkışıp kalma hali kentteki büyük kentsel dönüşümlerin sonucunda olan inşaatlardan dolayı otobanın içinde sıkışıp kalma halinden aslında o dönemin ruh halini hissediyoruz. Şimdi Foster, William Foster, Michael Douglas yani otobanda sıkıştığında bir anda iniyor arabadan ve yürümeye başlıyor yani bu mesela hani bir Los Angeles <gülüyor> deneyimi olan bir insan için herhangi bir Los Angeles'ta için düşünülemeyecek bir durum. Yani otobanda arabanı bırakacaksın ve yürümeye başlayacaksın. Bu bile zaten hani çok enteresan bizi e, şey e, Los Angeles'ta ilgili müthiş bir şaşırtmayla başlatıyor. E, ve e, Michael Douglas bir flanör gibi Los Angeles'ın farklı mahallelerinden geçerek bütün Los Angeles'ı aslında kat ediyor tam bir flanör aslında bu ama e, anti kahraman bir flanör. Yani hala daha demin e, işte e, Falling Down'dan ilk bahsettiğimde söylediğim gibi hala daha çok çok tartışmalı e, bir film. Çünkü işte Latino mahallesine gidiyor. Oradaki çetelerden bir tanesiyle karşılaşıyor. Bu çeteleri de hiç de pozitif bir şekilde göstermiyor. eee Bu çetelerle savaşmaya başlıyor William Foster ve bu bir yandan çok gerçek ama bir yandan da politik olarak ne kadar doğru duruyor bu film hakikaten bizi bile bugün sorgulatır bir noktaya taşıyor. Yani çok da correctness, o politik doğruculuğu takmadan bir temsil yapmış ama bu flanör de bir yandan da sosyolojik olarak Los Angeles'ta olan biteni tek tek mahalle mahalle bize yansıtması açısından çok güçlü. ...geliyor bana... ...hep de şey diyor William Foster... ...artık olmayan... ...karısının onu ayreden attırdığı... ...hatta artık polisler tarafından... ...korunan o evine, kendisinden... ...polisler tarafından korunan evine ulaşmaya çalışıyor... ...kızımın doğum günü için... ...ben eve gidiyorum, kim ona sorarsa... ...ben eve gidiyorum, kızımın doğum gününe gidiyorum... ...diyor ama aslında orası artık... ...imkansızlaşmış bir... ...mekan onun için... ...yani... Bütün Los Angeles'ın bu bu kadar kolay ulaşılabilen şekilde yansıtılan Los Angeles'ta aslında bir yerden bir yere artık gidilemez halini, gidemeyenlerin halini çok güzel gösteriyor bu film. Aslında harika söyledin de galiba o mekanın ya da işte o kentin ya da burada daha daraltırsak Los Angeles'ın e, kurduğu güç ilişkilerini görüyoruz aslında. Yani e, William Foster'ın e, o Latino mahallesine gittiği zaman ki e, deki güç ilişkileri işte ötekileştirme politikaları hepsi aslında mekanda açılıyor. ve Mekan ve insan e, birlikteliğinden doğan e, buradaki farklı bir belki de flanöz hani tam da söylediğin gibi e, çok da politik doğruluktan yana olmayan ama çok da gerçekçi bir temsil önümüze koyan bir mekan. Aslında mekanlar belki flanörü oluşturuyor, filanörler mekanları oluşturuyor gibi çok karşılıklı sanırım bir etkileşim var. Ve mekanların aslında o otobanın belki de William Foster nasıl şekillendirdiği, otobanın nasıl yaşanamaz veya yaşanabilir bir mekan haline geldiği sanırım bu filmde çok açıkça senin de o güzel anlatımınla ortaya konuyor. İstersen şimdi bu filmin hı hı. bir Tabii şey daha ki. eklemek istiyorum. Bu filmin çekildiği dönem de çok enteresan bir dönem. Ee, 1991'de çekiliyor film ve 1990'da Soğuk Savaş bitiyor. Yani aslında bir, bu anlamda da hani belki 20. yüzyılı okuyabileceğimiz bir film. Yani tam mekan, nasıl mekanı okuyoruz bu filmde Los Angeles'ı, neoliberal kentin, aslında hepimizin kentlerinin gitgide olduğu kentin e, mekan özelliklerini okuduğumuz gibi o dönemi de çok güzel okuyabiliyoruz. E, daha da ilginç bir şey daha var. E, film e, çekilirken Rodney King isyanları oluyor. E, bu e, Los Angeles e, tarihinin <gülüyor> herhalde en önemli e, birkaç sosyal e, patlamasından bir tanesi. E, daha önce de e, olmuş olan e, isyanlar var ve e, bu isyanları aslında e, çoğu film e, ırk isyanları, ırkçılık isyanları olarak okuyor. Evet ırkçılık tarafı kesinlikle olan e, bir e, durum söz konusu ama... E, Bu isyanları Mike Davis, ünlü coğrafyacı ve gazeteci Mike Davis'in anlatımından bu isyanların nasıl mekan düzenlemeleriyle bağlantılı olduğunu da uzun uzun tartışan zaten şehirciler, antropologlar, sinema tarihçileri var. Evet. Yani, Film döneminin ruhunu da, mekanın ruhu olduğu kadar döneminin ruhunu da çok güzel yansıtan bir film. Bu kadar uzun uzun bu filmden bahsetmemin sebebi de biz e, bu mekanlar atölyesinde aslında bir yaratım atölyesi gerçekleştirdik. Yani ilk üç gün e, işte Murat Güvenç, Ferda Keskin ve ben mekan teorileri, mekana bakış açıları ve mekan temsilleri üzerinden e, konuştuk. Ancak e, bu, bu filmler vasıtasıyla da gördüğümüz ve açmaya çalıştığımız biz nasıl mekanları temsil edeceğiz edebiliyoruz sınırlarımız veya imkanlarımız neler e, bütün aslında atölyenin derdi buydu ve biz e, üç günden sonra dört gün bir yaratım sürecine başladık yaklaşık işte e, 20-25 kadar Arkadaşla birlikte bir kısmı mekanlar atölyesine gelmiş olan arkadaşlar bir kısmı da sinema atölyesinden bize katılmış arkadaşlarla birlikte bir e, sinema atölyesine dönüşmüş olan mekanlardan kaynaklı e, sinema projeleri geliştirmeye yönelik bir atölye gerçekleştirdik. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün birlikte Mekanlar Atölyesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Arke projesi kapsamında Ağustos ayında 2021'de Mekanlar Atölyesi gerçekleşti. Bir yaratım atölyesiydi bu. Atölye öncelikle sanat, sinema, sosyal bilimler ve bütün bu alanlarda birlikte üretmek, birlikte düşünmek isteyen her yaştan ve meslekten insana hitap ediyor. da çok çok güzel bir atölye gerçekleşti. İlk kısımda biraz ondan bahsetmiştik. Şimdi istersen tekrar o yarat, yaratıcı atölyelerin neler yarattığınızı birlikte tekrar dinleyelim senden. Şimdi bu atölyenin ilk üç gün işte konuşmalar olduktan sonra benim daha önceden yapmış olduğum mekan, kent atölyelerinden bir başkasını gerçekleştirdik dört gün boyunca. Ben daha önce bu atölyeleri İzmir'de, Ve Ankara'da gerçekleştirmiştim. İzmir üzerine projeler çıkmıştı geçen sene gene e, tiyatro medyası yapmış olduğumuz atölyede. Şu anda e, bu atölyenin sonucu olarak e, bir tane kısa film, korku kısa film, korku canlığında bir kısa film e, bakanlıktan destek aldı ve çekiliyor. E, bir tane de İzmir üzerine rehavet belgeseli, e, rehavet adlı bir belgesel e, çekiliyor. Benim amacım gerçekten böyle kentten bir karakter yaratmak e, adını da daha önce koymuş olduğum e, bu Şey Bütün kentlerde farklı farklı kentlerde yapıp oralar o kentin o mekanlardan çıkabilecek farklı fikirleri bir araya getirip proje haline getirebilecek gruplar, ekipler oluşturmak. Ee, burada da aynı şeyi yaptım ama bu sefer evet Şirince'deydik ama İzmir e, ya da Şirince ya da Selçuk üzerine yapmadık. Kadıköy üzerine yapmayı e, düşündük e, ve Kadıköy üzerine e, projeler e, çıkartmayı e, Hala daha evet. istiyoruz. Bir sürü proje çıktı biz bunları umarım e, gerçekleştiririz. Şimdi neden Kadıköy? E, bunun bir sürü sebebi var. Bunlardan bir tanesi ben Kadıköy'de yaşıyorum. <gülüyor> e, moda'da yaşadım. belki de dinleyicilerim zaten biliyorlardır. E, kendi yaşadığım mekanın üzerinde de düşünüp onun e, o, o mekandaki olan enteresan ilişkileri zaten gündeme getirmek, taşımak isterim. E, bir diğer e, durum ise... Kadıköy şu anda e, bence Türkiye'deki kültür endüstrisinin en önemli mekanlarından bir tanesi. Özellikle e, İstanbul'da, e, Taksim ve civarında, İstiklal Caddesi ve civarındaki e, dönüşümler e, sebebiyle, sosyal ve kültürel dönüşümler sebebiyle e, orada olan e, kültürel e, üretimin Kadıköy e daha da fazla, her gün artan bir e, yoğunlukta taşındığını görüyoruz. Dolayısıyla e, bugün hani Kadıköy dediğimiz zaman Kadıköy'de yaşayıp yaşamamak hiç fark etmiyor. Ama Kadıköy'le ilgili hepimizin zihninde canlanan bir e, imaj var. Bir, hani bizim için zaten mekan dediğimiz şey illa orada var olarak e, ürettiğimiz şeyler olmak zorunda değil. E, mekan... Teorisi zaten yaparken bunları da konuştuk. Mekan nerede başlıyor yani bildiğimiz harita sınırları asla bir mekan oluşturmuyor diye konuşmuştuk. Biz de e, burada ben tahmin ediyordum yani genelde katılımcıların İstanbul'da olduğunu ve hani Kadıköy ile ilişkileri olduğunu zaten tahmin ediyordum. Çoğunluk gerçekten de böyle çıktı. Ama hiç Kadıköy'e gitmemiş bir insanın bile bugün Kadıköy dendiğinde kafasında oluşmuş olan bütün bu izlenimlerden de bir sürü şey çıkabileceğini varsayıyordum ki gerçekten de böyle oldu. Bir diğer önemli şeylerden bir tanesi de bu kadar üretimin yapıldığı, bu kadar enteresan nüfus yani kültür üreticilerinin nüfusen yani çok yoğunlukta olduğu oyuncuların, işte senaristlerin e, müzisyenlerin bu kadar yoğunlaştığı bir bölge üzerine çok az film yapılmış olması. Benim bildiğim Bazı filmlerde parçalar var ama e, bir, bir Kadıköy filmi e, şu anda e, var mı Be, benim bilgim e, dahilinde daha yapılmadı. Bir tane vardı yapılıp yapılmadığını bilmiyorum fon aldığını biliyorum umarım yapılır. Dolayısıyla benim kafamda hep bir de şöyle bir şey vardı. Yani benim Kadıköy bugün dünyada karşılaştıracağım yer Berlin. Berlin'de de böyle bir yoğunluk, bütün dünyadan e, sanatçıların aktığı bir, orada müthiş bir e, kültür patlaması, neredeyse patlama e, gibi gördüğümüz bir durum söz konusu. E, ancak şöyle de bir durum var, artık o kadar çok mesela Berlin'in e, belgeseli filmi yapılmış ki, bugün Berlin'le ilgili siz dünyadaki fonlara, sinema fonlarına başvurduğunuz zaman ya da Almanya'daki fonlara başvurduğunuz zaman size fon vermiyorlar artık. Yani bu kadar hani böylesine geniş bir e, temsil alanı oluşturmuş bir kentten bahsediyoruz. O, öteki tarafta da yani gene aynı e, hani güçte aynı potansiyelde başka bir yer var ve temsilini ben bilmiyorum yani vardır eminim. Ama e, işte bir tek mesela şimdi söyleyebileceğim Safiye Erol'un Erol Kadıköy'ün romanı. Diyebildiğim hani o da yıllar öncesinde yazılmış bir edebi temsili var. Bir iki tane şeyle de karşılaştım ama şu anda hatırlamıyorum az var, çok az var. Evet, yani edebiyatta belki bunu biraz daha görebiliyoruz. İşte Sevin Burak'ın işte Erenköy, Kadıköy hattındaki belki hikayeleri, gene farklı yazarların o hikayelerinde özellikle işte mesela Mario Levi Kadıköylüdür, modalıdır. Mario Levi'nin romanlarında Kadıköy gerçekten baş karakter olarak karşımıza çıkar gibi ama hani senin dediğin gibi tam sinemada gerçekten Kadıköy'ü temsil eden, hani Yani e, hani tanıtıcı belgesellerin dışında e, böyle yaratıcı bir şey e, ben de çok rastlamadım açıkçası. Biz de buradan hareket ettik e, ve e, işte bir yandan da bu mekanların nerede başladığı, nerede bitiyor e, sınırları hani hem izlenimler olarak bunlara da e, girdik ve aslında e, Burada özellikle Murat Güvenç'in söylediği, yani Kadıköy nerede başlar dediğinde e, hepimizin kafasını açan e, şeyi çok güzeldi. E, vapurda mı başlar acaba? <gülüyor> hani böyle vapurda müzisyenlerin bizim kafamızda oluşturmasıyla mı başlar diye sordu. E, Bir arkadaşımız Ömer adlı bir arkadaşımız da belki de Kadıköy'deki vapuru beklerken başlar Kadıköy dedi. Dolayısıyla hani mekanları nasıl bir şekilde biz e, algılıyoruz, nasıl oluşturuyoruz, nasıl ilişkileniyoruz bu mekanlarla böylelikle biz e, başlamış olduk. Şimdi tabii ki e, yani flanörlük bir metodoloji gibi de e, bizler tarafından aktarılmış olduğu için e, bu e, atölyeden üç tane Flanörlük, flanözlük, ee, özellikle flanözlük aslında projelere çıktı. Çünkü e, e, kadınlar e, kadınlar e, oluşturdular, erkekler de vardı ama kadınların e, çıkış yaptığı projeler oldu. Belki aslında altısı bile flanörlük projesi biraz sayıl sayılabilir. Bunlardan bir tanesi mesela ben şimdi yavaş yavaş size bu atölyede çıkmış olan projeleri anlatacağım. Bunlardan bir tanesinin adı Yerden Yüksek. Simay adlı arkadaşımız bu projeyi geliştirdi. Ben size sinapsisi okumak istiyorum. Kesin. Belki oradan da kafamızda bir sürü şey canlıdır oluşur. İki arkadaş yer deriminden başlayarak bir gece gezmesine çıkarlar kendilerine ya eğlenecek yer aramalarını dış, dış dünya ile şekillenen sohbetlerini ve gözlemlerini izleriz. Moda havuz civarlarındayken tuvaletleri gelir ve kendilerine bir bu tuvaletlerini yapabilecekleri bir yer aramaya başlarlar. Çok gündelik çok sıradan e, olan e, yani hepimizin belki yaşayabileceği bir olay üzerinden bir e, kurmaca ve deneysel belgesel e, janralarını da karıştırarak yapacağı bir e, film projesi e, çıkardı e, Simay. E, özellikle hakikaten yani e, modaya akın akım gelen insanlar var. Bunun, ve çok farklı yerlerden gelen insanlar var. E, özellikle de buradaki şeyde atlamamak lazım. Marmaray'ın olunması artık yani çok çok kolay bir şekilde e, ulaşılabilir olması Kadıköy'e. E, bu e, bir de Bence oradaki metro hattının yani e, İstanbul'un Adadolu yakasındaki yeni yapılmış olan metro hattının e, getirdiği Kadıköy'e de çok e, artık artmış olan bir nüfus var. Dolayısıyla Kadıköy'de sürekli böyle gelip işte metrodan inip yürüyen böyle topluluklar, kadınlar, erkekler görüyoruz. E, bu ve genellikle de bu e, gruplar gece Kadıköy'ü deneme yemeğe geliyorlar. Yani gece burayı bir yandan da tabii bir e, e, eğlence tüketim mekanı haline de geldi. Yani üretim daha çok gündüzleri yapılıyor ama herkes e, hani bütün bu yapılmış üretimi paylaşmaya geceleri gelip böyle bir alternatif bir gece mekanı oldu e, artık Kadıköy. Hatta alternatif demek zor, hmm. popüler bir gece mekanı oldu. Burayı, burayı hissettiren de e, bir temsil daha yok. Dolayısıyla bu yerden yüksek e, projesi, sinema projesi, bunu e, bu, bu gece ve Kadıköy'ü göstermek istiyor. E, bir diğer bir diğer e, projemiz ise e, Kadıköyün sesleri ve müzikleri üzerinden. Yine işte demin bahsetmiş olduğum gibi İstiklal Caddesi'ndeki müzik üretimi Kadıköy'e kaydı ve burada e, müzisyenlerin e, yoğunlukla e, oluşturduğu bir a, hakikaten rock müzik olsun, jazz olsun, işte türkü kafeler olsun yepyeni bir müzik ortamı var. Tabii ki seslerinden de besleniyor ve hani yepyeni bir ortamda müzik yapma, müzik oluşturma e, durumu var. E, bura, bu, bu da e, gece ve Kadıköy ve müzik diye başka bir e, projemiz oldu. E, projemizi oluşturdu. E, bir diğer proje bunu e, aslında bu projeye umarım e, sen de bize destek <gülüyor> olursun e, Deniz. Çünkü e, bu projede gene bir flanörlük e, projesi bu. E, bir köpeğin gözünden Kadıköy <gülüyor> nasıl görülür. Hep insanların gözünden biz anlatıyoruz mekânları, ilişkilerimizi. Ancak aslında Kadıköyün çok önemli ne diyelim Kadıköyün çok önemli Sakinim. sakinleri. Kediler ve köpekler. Hem sokak köpeklerimiz hem de kedilerimiz Kadıköy'de Kadıköylüler tarafından çok güzel sahipleniliyor. Çok güzel onlara mekanlar açılıyor. Hep beraber paylaştığımız bir mekan Kadıköy. Dolayısıyla Kadıköy'ün Kadıköy'i köpeğin gözünden görmemizi çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sadece işte bir köpek... E, değil belki bir ağacın gözünden de aslında keşke Kadıköy'e bakabilmek bilsek. E, bu, bu projede bir de bir hurdacı e, arabasının üzerinden Kadıköy'e bak. Yani eşyalar üzerinden, camlı olmayanlar üzerinden de e, bakma e, fikri oluştu. Bir de e, Kadıköy'ün belki de bugün hani e, en önemli e, en, e, ekonomik e, e, işletmelerinden bir tanesi olan kafeler. Yani Kadıköy deyince artık kafelerle özdeşleştiriyoruz. Gene burada da bir kafenin gözünden, bir kafeden dolayı Kadıköy'e bakmak. Bu üç ayrı bakış açısını tek bir projede birleştirdiğimiz bir başka projemiz daha var. Bunun dışında tam anlamıyla şey diyemeyeceğim, yani birebir hani bunun üçü, Plenörlük projeleri diyeceğim e, projelerdi. Bir de e, tarihi projeler çıktı. Bunlardan bir tanesi sevgili Cihan Ünal'ın Kadıköy'ün sahipleri e, projesi. E, Cihan e, kendisi Kadıköy'ün mezunu. Bugün e, üniversiteyi bitirmek üzere olan e, bir arkadaşımız. E, Kadıköy'ün doluğunda e, kendine özgü bir Kadıköy'ü var. Kadıköy'ün doların e, sürekli gündeme getirdikleri. Benim mesela öğrencim, öğrencilerimin de Kadıköy'den olan öğrencilerimin de üniversitede e, genellikle projeleri Kadıköy üzerine olurdu. Ve e, benim hiç hissetmediğim, bilmediğim benim için aile yeriydi Kadıköy ama onların gözünden bambaşka bir Kadıköy algım oluşmuştu. E, Kadıköy'ün iki okulu vardır. Bir tanesi Kadıköy Lozos olduğu gibi bir de Saint Joseph E, ...lisesi var. E, ve e, bu iki bir tanesi yani 120 senelik sanırım Saint Joseph. Çok eski bir okul. Kadıköy'nde de 60-70 senelik bir okul ve e, bu iki okul yan yana Kadıköy'de. Binaları yan yana. E, benim e, eşim işte Ferda Keskin ve Murat Güvenç eee işte Saint Joseph'tanlar. Dolayısıyla hani böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Saint Joseph'lük ve Kadıköy'lü <gülüyor> eee Karşılaşması zaten atölyenin içinde de gerçekleşti ancak e, Cihan Ferda e, ve e, Murat'ın e, temsilinden bambaşka bir şeylerden bahsetmeye başladı şu anda yani uzun süredir de var olan bir çekişme varmış. E, bu iki okul arasında ve e, bu çekişmenin tarihini bu çekişmenin nasıl başladığını nasıl oluştuğunu araştırmaya başladı Cihan. E, hem okulların tarihi hem Kadıköy'ün tarihi hem de bir sözlü tarih e, şey yani hani nasıl oluştu da bu. Böyle bir şey çıktı ortaya. Nereden oluştu? Belki kimse bilmiyor bile yani tam çıkış noktasını. Ama Rashomon varı, Kurosawa'nın o e, muazzam filmi. Rashomon var. Yani herkesin farklı anlattığı bir olayın üzerine yapacak bir e, film projesi geliştirdi Kadıköy'ün sahipleri adlı film projesi. E, bu bu da beni gerçekten e, bu film projesi de beni çok heyecanlandırıyor. E, bunlar bu bu projelerden. Bir tanesi de Voyeurist başka bir proje. Voyeurist de Kadıköy'e MOBESE kameralarından yani güvenlik kameraları her taraf, artık bütün kentlerin her tarafını kaplamış olan güvenlik kameralarından kente bakarak neler gördüğümüz ve buradan bir hikaye çıkarma üzerine bir 24 saatlik bir şey olacak bir film olacak 15 dakika olacak ama 24 saatin farklı e, saatlerinde Kadıköy'ü kameralar nasıl gösteriyor diye bakacak film ve e, bir yandan ama tarihin içinde de gidip gelecek yani 15 Temmuz'da mesela Kadıköy'de neler olmuştu e, ba, belirli bir saatini oradan gösterecek bambaşka bir 2000 işte bir de başka ne olay vardı mesela o olayları da oraya koyacak yani biraz böyle Mekke'de mekanı farklı tarihlerle iç içe ama bir gününü göstererek böyle hem tarih hem mekanı gerçekten çarpıştırarak bir proje ve bir röntgenleme pratiği üzerinden bugün hepimizin hayatının belki de en önemli politik e, problemlerinden bir tanesi olan bu her anımızın, her yaptığımızın, sokaktaki her şeyimizin gözetlenmesi üzerine bir Kadıköy projesi gerçekleştiriyorlar. Bunun... E, Bu ıı, bu kaç projeden bahsediyoruz? Dört, proje. Dört projeden sonra <gülüyor> bir proje daha ıı, söyleyeceğim. İki projemiz kaldı. Ee, bu da 110. Kadıköy ve Beşiktaş'ta oturanlar 110 ne demek bence bilirler. <gülüyor> 110 Beşiktaş-Kadıköy arası çalışıyor, çalışıyor olan belediye otobüsü. Ama bugün var mı, yok mu? Biz tamamen olamadık galiba kaldırılmış. Şimdi ben bu projenin de sinopsisini size okumak istiyorum. Ece akşamüstü vakit geçirmek için Beşiktaş'tan Kadıköy'e giden vapura biner. Kadıköy'de hoşça vakit geçirdikten sonra eve dönüş yoluna geçer ve dönüş için tek alternatifi hiç bilmediği Barmen'in ona önerdiği 110 otobüs hattıdır. 110 hattıyla bir yolculuğa çıkar, içkinin etkisi ve günün yorgunluğuyla gözlerini kapatır ve uykuya dalar. Gün ışığıyla uyanır ve kendini tek başına otobüsün içinde yol kenarında bilinmez bir yerde bulur. Telefonun ko konumu çalışmaz. Nerede olduğunu anlamak için 110, 110 hattını araştırır ve hattın 2015 yılında kaldırıldığını fark eder. <gülüyor> biz böyle artık hani gerçekliği de tartışılacak bir, bir projeyle. E, biz demeyeyim hakikaten öğrenciler çıktı e, atölyene katılımcıları diyeyim. Çoğu üniversite öğrencisi olduğu için böyle söylüyorum ama e, yani hakikaten yaratıcı bireylerdi hepsi ayrı ayrı. E, buradaki onların e, yani bu, bu grubun e, vurgulamak istediği e, Kadıköy bir yandan hani muazzam bir üretim alanı, muazzam birikimlerin olduğu bir yer bir yandan da bir anda bir sürü şeyi kaybettiğimiz bir alan. Çünkü bir mekan var, bugün var, yarın yok. E, i̇şte e, bir dükkanı... E, Aa burada vardı diyorsunuz bulamıyorsunuz. Her an her şey yeniden oluşuyor ve çok şey de kayboluyor. Yani dolayısıyla bu Kadıköy'de de bizim e, yaşarken aslında oryantasyonumuzu da etkiliyor. Yani hani e, ben işte mesela şimdi korkuyorum. Yaz boyunca Kadıköy'de çok fazla olamadım. Kadıköy aman Allah'ım ne oldu acaba diye. Böyle bir hakikaten neler olmuştur diye bir ürkütüyor ya. O kadar hızlı E, yepyeni şeyler inşa ediliyor ve yepyeni şeyler yok, ve, ve eski şeyler yok oluyor ki e, böyle bir enteresan bir durum var. Bu arada uzun uzadıya bahsetti bahset konuştuğumuz bir şey de belki burada e, bir yandan da süreklilikler var Kadıköy'de. Mesela belki kentin ve diğer metropollerin yaşamadığı derecede de enteresan bir süreklilik gösteren bu bahariye evet. çıkan, boğaya çıkan, E, yani dedik, gelinlikçiler mesela niye gelinlikçiler orada <gülüyor> ve hiç yani hani ben doğdum büyüdüm 48 yaşındayım 50 senedir orada gelinlikçilerin olması da bir yandan da Kadıköyün bambaşka bir gizemi. Belki hani bu, bu atölyede bu çıkmadı ama bu gelinlikçiler ve Kadıköyün o bölgesi üzerine e, bütün nüfusu değişmiş olsa da Kadıköyün oradaki nüfusu şimdi e, daha çok göçmenlerin özellikle e, Türkiye Cumhuriyetlerden ya da Ermenistan'dan gelmiş olan e, Şu anda Türkiye'de, İstanbul'da çalışan işçi vasfında olanların eğlendikleri, eğlenme vakitlerini, boş vakitlerini geçirdikleri bir alan olarak orası çok ilginç. Hep <gülüyor> yeni bir nüfus orada, ama bir yandan da 50 senelik gelinlikçiler aslardan ayrılmıyorlar, binalar da dönüşmüyor. Çok ilginç bir yer orası. Umarım dönüşmez hanım ya da dönüşümü çok daha hani binalar, binaları kuvvetlendirmek üzere olur ve o gelinlikçiler oradan kaybolmaz çünkü çok önemli bir tarih orada. Ee, bütün bu projelerin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Ee, bu e, aslında biraz benim e, sanırım zorladığım <gülüyor> bir proje oldu. Çok istiyorum yıllardır yapmak. Ee, umarım gerçekleştirebiliriz. Ee, öğrencilere bahsetmiştim. Ee, yani bahsetmek bile bir zorlamadığı kabul <gülüyor> ediyorum. Ee, yani tabii ki e, hani onların tercihiydi. Ama e, ben Vitol çıkmazında Ee, oturuyorum şu anda. Sokağın adı değiştirildi artık Vitol e, çıkmazı değil. Ama Vitol ne? Çıkmaz ne? Nasıl? Hani böyle ilk geldiğimden beri sorduğum bir soruydu. Bir gün hatta akrabam olan bir insan o kızım orası Vitol çıkmazı değil orası Widol dedi. <gülüyor> Widol ailesinin ve e, oradan sonra bana benim önüme muazzam bir e, tarih açıldı. O günden beri hakikaten zamanım oldukça Widow'lar üzerine okumaya, onların peşinden gitmeye çalışıyorum. Widow ailesi aslında ilk Manchester'dan gelip İzmir'e yerleşmiş olan bir İngiliz aile. İzmir'de basmane semti, bugün basmane diye bilinen semtin adını veren basmane fabrikasını kurmuş aile. Ancak İzmir'de kalmıyorlar ve İstanbul'a geliyorlar ve İstanbul modaya yerleşiyorlar. Burada çok büyük bir köşkleri var ve sadece köşkleri değil bir sürü yaptıkları, bugün Barış Manço evi diyebildiğimiz ve onun karşısında hala devam eden bir kilise, gene bitrollerinin yapmış olduğu mekanlar. Modayı aslında moda yapan ailelerden bir tanesi. Bu Bu ailenin tarihçesi bize... Evet mekanla ilgili çok şey hatta iki mekanla ilgili çok şey söylese de aslında dünya tarihiyle ilgili çok enteresan bize bir boyut açıyor. Çok da araştırılmamış bir, bir, bir, bir hem e, dönem hem mekan e, ve bu İstanbul'dan bahsediyorum aslında. Ben e, NYU'da New York Üniversitesi'nde... E, Doğudaki ve batıdaki cities in the west, cities in the east diye bir ders almıştım. Kent antropolojisi dersi almıştım. Biz e, doğudaki şehirlere baksanızda işte Fez, Casablanca, Kahire'yi çalışıyorduk. Ve oraları kolonyal şehirler olarak yani kent tarihinin e, de kolonyal olarak oluşmuş modern şehirler olarak tartışıyorduk. Diğer taraftan da işte Paris'i, Londra'yı, işte e, Viyana'yı çalışıyorduk. İstanbul'da vardı ama bu iki tarafın tam ortasında kalmış ve bir yere yerleştiremediğimiz bir konumda olduğunu ve dolayısıyla da aslında bildiğimiz kent tarihinin içinde bir türlü yer bulamadığını ben hissetmiştim. Ortada kalmış bir modern kent var. Ya yani Ben bunu işte bir sürü programda da zaten dile getirmeye çalışıyorum ama özellikle ya şimdi bir İngiliz ailenin İstanbul'da kurmuş olduğu bu mekan üzerinden modern kent Tarihini tekrardan yazmaya çalışmanın bize e, inanılmaz bir ufuk atacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbul zaten modern kent e, şeyinde tam olarak yer bulamadığı gibi işte e, bir kolonyallikle ilişkisi İstanbul'un ve Türklerin, Türkiyelilerin kolonyallikle ilişkisi de yeterince bence e, bence ulusal tarih yazımından dolayı yeterince tartışılabilen bir şey değil hala bence. Ne Türkiye'de ne de dünyada. Dolayısıyla böyle biz kolonyal olmadık zaten söylemi çok yaygın ancak ben buranın tartışılması gerektiğini açılması gerektiğini nasıl kolonialliğin de belki geniş kolonialleşmenin de belki genişletilmesi gerektiğini bu tartışmanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum ve tam da bu tartışma genişletildikçe modern kent tarihinin yeniden yazılması gereken unsurları olduğunu düşünüyorum dolayısıyla bu Manchester İzmir ve İstanbul üzerinden Ee, endüstrileşen, e, endüstrileşemeyen ama bir yandan da e, endüstri, dünyadaki endüstriyel yapılanmanın parçası olmuş İzmir, İstanbul gibi kentlerin nasıl bir tarihleri olduğu ve bunun nerede durduğunu görmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Çok çok güzel anlattın Kadıköylü biri olarak yani 15 yaşında Kadıköy yakasına taşındım ben bebek tarafında oturuyordum çocukluğum bebekte geçti hani tam o gençlik. Ateşi diyelim şu an artık 40'lı yaşlardayım ve yani ağzım kulaklarımda dinledim bütün bu Kadıköy ile ilgili söylediklerini yarattığınız atölyeleri gerçekten çok çok anlamlı ve çok önemli hepsi Kadıköy'ün tarihi Kadıköy'ün müzikleri, sesleri, hayvanları, kedileri, köpekleri, hurdacısı hatta sen bu atölyeleri anlatırken benim de hep kafamda olan şey Kadıköy'ün apartmanlarının gözünden bazı şeylere bakmak. Yani insanlar ve insan olmayan güçler mekanı nasıl oluşturuyor? Tam da sizin söylediğiniz noktalarda. O yüzden müthiş atölyeler gerçekleştirmişsiniz. Müthiş gerçekten yaratıcı projeler ortaya çıkmış. Ve senin söylediğin şey de bence çok önemli. Yani İstanbul'u bir karşılaşma mekanı. Belki de bu o hani sömürge sonrası çalışmalarda da senin de aşina olduğun okuduğumuz bu kontak noktası. Bütün çizgi ilişkilerle bütün ııı yoğurdu ııı dinamiklerle bir aslında karşılaşma mekanı. Ama nasıl bir karşılaşma mekanı? Iıı senin de dediğin gibi hani hem ııı koloniyel hem ııı koloniyel sonrası güçlerin bir arada çarpıştığı bir mekan olarak hiç düşünmedik. Iıı sen bunu söylerken aklıma ııı İstanbul'un ııı bin İstanbul'a 1930'larda İstanbul, 19 1930 İstanbul Üniversitesi'ne filolojiyi kurmaya gelmiş ııı Avrupa geldi. Iıı ve Avrupa o Mimesisi o müthiş kitabını İstanbul'da Pera'da yazdı e, ve aslında İstanbul'un karşılaştırmalı edebiyatın merkezi haline getiren e, bir kitaptı o. Ama şu an mesela ona karşı çok müthiş bir direniş var. Hani İstanbul'u e, karşılaştırmalı edebiyatın merkezi olduğunu birazcık hani, e, ayağını kaydıran çok güçlü e, tartışmalar var. Kimine ben de çok katılıyorum. İstanbul'u mesela Aruba çok farklı temsil etmişti. E, yani E, tam da senin söylediğin yerden mesela Manchester, İzmir, İstanbul karşılaşmasının açıldığı yerden e, Avrupa'nın da mesela Almanya'dan e, Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a gelen bir e, sürgün, Nazilerden kaçan bir sürgünün e, İstanbul'u biraz daha e, postkolonyal gözlerle gördüğü e, bir yerden bakıyordu o. o. yüzden bu tartışmalar gerçekten İstanbul'un ya da Kadıköy'ün e, artık günümüzdeki temsili günümüzdeki dinamikli Ile, e, senin de söylediğin neoliberal e, güçlerle yoğunlaşmış, harmanlaşmış, dinamikleriyle anlamak için müthiş bir fırsat sunuyor. O yüzden bu projeler gerçekten çok heyecanlı ve umuyorum e, hepsi birer e, gerçekten kendi başına e, çok güzel e, projeler haline gelirler. Bunlar gerçekleşir ve biz bunları seyretme, dinleme, e, tartışma imkanı bulabiliriz. Biz de bunu gerçekten çok fazlasıyla istiyoruz. E, zaten e, atölyenin Bir ayağı da oydu. Yani biz bu başvuru haline getiriyoruz çalışmalarımızı. Yani çoğu şu anda sinema projesi ama araştırma Projelerini de barındıran sinema projeleri. Biz bunları işte Kültür Bakanlığı olsun, İKSV'nin bazı atölyeleri olsun buralara başvuracak seviyeye taşıyıp en kısa zamanda başvurularımızı yapmayı düşünüyoruz. Ben buradan bir de çağrı yapmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Kendileri eğer bu konularla ilgileniyorlarsa herhangi bir araştırma projesinin ya da bu konularla ilgili sinema projesinin Parçası olmak isterlerse veya kendi belki önerileri olursa bize katılırlarsa biz çok seviniriz. Yani ekipler kuruyoruz, oluşturuyoruz. Bizim atölyemiz burada sonlanmadı. 8 Eylül'de de bir toplantımız hemen kısa bir ara vererek tekrar toplantımız devam edecek. Daha sonra online olarak toplantılarımız devam edecek. Biz yani sadece bir şimdilik sinopsis çıkardık. ...bir proje tasla çıkardık... ...her bir proje için... ...dolayısıyla ilgilenen olursa... ...bu konularda çalışmak isteyen olursa... ...zevkle birlikte çalışmak isteriz. Sonunda iyi ki... ...Mekanlar Otelisi olmuş... Ee, ...devamını bekliyoruz diyoruz. <gülüyor> evet sanırım yavaş yavaş değil mi... ...yayınımızın sonuna geliyoruz... Ee, Harkula'da bir yaz ve atölyelerle birlikte bir üretim süreci yaşadık. Bir sürü insanla birlikteydik ve bunların da devam etmesini istiyoruz. Senin de en başta söylediğin gibi, yani üniversitelerde gitgide daha büyük özel üniversitelerinde yaşadığı sorunlarla alternatif üniversiteler, alternatif mekânların oluşması ve buralarda üst düzey üretimi yapılması şart olmaya başladı. Çünkü üniversiteler gitgide daha da zor boyunabilen yerler haline geliyor. Belki buralardaki ilmeği de üniversiteleri tekrardan da zaten güçlendirme fırsatı bulabiliriz. Çünkü yani üniversiteler neoliberal sistemle birlikte bütün dünyada gitgide bir krize doğru sürükleniyor. Evet, o yüzden bu, bu tarz yerlerde e, ürettiğimiz bilgiler, paylaştığımız e, bilgiler ve beraber düşünme pratikleri gerçekten e, çok kıymetli. Hele hele de böyle somut, e, çok güzel işler ve sürdürülebilirlik anlamında, tarihsellik anlamında güzel işler ortaya çıkınca gerçekten e, belki de en anlamlı süreç oluyor bizler için de. Bu zaman yavaş yavaş e, istersen programı kapatalım e, bu haftalık. Evet. Evet, çok keyifli oldu benim için. Umarım ben güzel yansıtabilmişimdir kendi deneyimimi oluşmuş olan bu atölye ve bu üretim sürecini. Bekliyoruz sizlerin de katılmasını. Çok gönülden dileriz. Ellerinize, ağzınıza sağlık herkesin. Senin de öyle. Çok çok güzel anlattın. Bize yaşattın neredeyse hepsini. Adım adım. O yüzden çok teşekkürler. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz o zaman. İyi haftalar. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim det är inte helt medveten om